Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Kusura bakmayın benim de çözemediğim bir problem oldu. Bir vaize sayfasına girdiğimde canlı yayın için gereken buton yoktu, çalışmıyordu. Evet böyle bir yedek çözüm bulduk şimdilik. Bakalım hayırlısı sebebini öğreneceğiz inşallah. Neden bir vaize canlı yayın yapamıyor Herkes toplanana kadar geçen haftaki dersimizden bir soru olmuş kıymetli bir kardeşimiz çok özenli bir dille iki sorusunu bize aktarmış ona cevap vereceğim ama önce nerede kaldığımızı söyleyelim hamdelerimizi salvelemizi söyleyelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim biz sizlerle birlikte e, ikinci dersimizi yapıyoruz şu anda Nur suresinden. E, geçen hafta e, sadece bir ayet-i kerime girişini e, yapabildik surenin. ikinci ayet-i kerimeye başladık fakat e, tamamlayamadık özellikle orada e, hukuki konular ele alındığı için. E, özetleyelim kısaca. İlk ayet-i kerimede bir sure suretün bismillahirrahmanirrahim. Suretun enzelnaha ve neha ve enzelna fiha ayaten beyyinatin leallekum tezekerun e, buyuruyodur Rabbimiz. Efendim herkes buraya gelebildiğine göre yorumları kapatsam mı acaba diye düşünüyorum. Neyse, e, biraz daha böyle gidelim. E, ne diyor bu ayet-i kerime bize? Hatırlayın Elmallah Hamdi Yazır da bir kelime üzerinde, Farad-ı kelimesi üzerinde ısrarla dikkatlerimizi çekecek şekilde durmuştu. Diyor ki biz bir sure indirdik ki, Farallı neha, onu farz kıldık. Yani aslında bütün Cenabı Hakk'ın bütün sözleri, bütün sureleri hani bizim için gerekli değil mi? Ama bir tek bu sure böyle başlıyor. Bu da diyor bu surenin içerisinde medeniyeti İslamiye'nin hukuk ve vezayife esasiyesini gösteren hututu asliyeye. E, değinildiği için, temas edildiği için yani bu surede çok fazla hukuki e, ve İslam medeniyetinin temelini teşkil eden ahlaki, hukuki birtakım kurallardan bahsedildiği için bilhassa böyle bir vurguyla başlamıştır diyordu Elmanlı Hamdi Yazar, rahmetli ve enzelnafiha fihâ beyinat ve onda çok açık açık ayetler indirdik leallekum tevekkerûn umulur ki siz ben, e, gerek ki demiş Elmalı e, beller ve tutarsınız müzakere eder e, hafızanıza alır ve ona yapışırsınız ve hemen arkasından ikinci ayet zina konusundan bahsediyordu e, size tavsiye ettim mi hatırlayamıyorum geçen hafta ama mutlaka arkadaşlar zina maddesini İslam Ansiklopedisinden okuyun yani tefsir okurken herhangi bir tefsir içinde böyle kritik bir kavram geçiyorsa, bilhassa bir kavram etrafında dönüyorsa ayet-i kerime, o kavramı İslam ansiklopedisinden bir gözden geçirmenizi tavsiye ederim. Daha önce okumuş olsanız bile, yani hep söylüyorum, defalarca söyledim ansiklopedi okumak zihnimizin çekmecelerini, dolaplarını düzeltmek gibidir. Dolayısıyla ee, hiç zayit değildir fazla değildir ee, yeri geldikçe tekrar tekrar dönüp bakmak lazım ee, sözlük okumak için sözlük okumak için de aynısını söylüyorlar yani sözlük okumak da böyledir ama asiklopedi okumak evleviyetle böyledir arkadaşlar ikinci ayet Eezzaniyetü ve zani e, kadın zina eden kadın ve zina eden erkek zaniye ve zani hemen bunlardan her birine feciudu kulluahidetim minhuma mi etecelde bunlardan her birine yüz değnek vurun yani zina'nın cezasının yüz değnek olduğunu çok açıkça söylüyor ayeti kerime hiç e, yani tartışmaya mahal bırakmayacak şekilde Allah'ın dinini uygulama konusunda sizi merhamet tutmasın merhametiniz tutmasın diyor yani e, buradaki din e, bilhassa hukuk e, dinin hukuki boyutudur arkadaşlar e, yani artık bir iş hukuka intikal etmişse size bunun örneğini vermiştim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hukuka intikal etmişse ee, ve e, gereken hani ne gerekiyorsa tazmin veya ceza had kesinleşmişse dava görülmüşse kesinleşmişse Efendim artık orada yapacak bir şey yok. Orada hakimler bilhassa karar merciğinde olanlar. Bununla ilgili daha başka ayet-i kerimeler de var. Mesela diyor ki işte taraflardan biri fakir diye veya işte böyle merhamet edilecek, acınacak bir durumda diye yani suç işleyen kişi. Böyle diye merhamete kapılmayın diyor. Yani suç sabit olduğu zaman efendim cezanın da... E, uygulanması gerekiyor ancak e, bunun tabi istisnaları var e, ben fakih değilim müfti değilim dolayısıyla e, sadece kitabı olan bilgiyi size aktarıyorum arkadaşlar her zaman söylediğim gibi İslam'ın inanç ve ibadetlerle ilgili e, hükümlerinin dışında kalan konular bilhassa sosyal konular bunların içinde cezalar da dahil olmak üzere her zaman içtihada açıktır. Değişen şartlar bu cezalarda yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli görebilir. Toplumun ihtiyaçları, maslahatı, çok çeşitli deliller var hukukta. Bunlar... Bu cezalar üzerinde yeni düzenlemeleri gerekli kılabilir. O zaman hukuk ne diyorsa yine boynumuz kıldan incedir. Ona teslim oluruz. Biz burada Kur'an-ı Kerim'de konunun nasıl anlatıldığını sizinle birlikte öğrenmeye çalışıyoruz. Asla bizim sözlerimizi nihai sözler olarak kabul etmeyin. Şimdi ben yorumları kapatıyorum arkadaşlar. Bundan sonrası için neler olacağını şey yapacağız. İnşallah duyuracağız. Çünkü yorumlara mı bakayım, konuyu mu toparlayayım. Konu da ciddi. Biraz zorlanıyorum doğrusunu isterseniz. Efendim Allah'ın dini konusunda sizi merhamet tutmasın yani merhamete kapılmayın. Bakalım el mallı ne demiş. Allah'ın dininde bunlara bir acıyacağınız tutmasın. İn kuntum tukminune billahi ve'l-yeumil ahir. <gülüyor> Eğer Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız. Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız bunlara bir acıyacağınız tutmasın. Şimdi işte bu ayeti okuyacağız bu akşam tefsirini. Verliye şed azabe huma taifetun minel mu'minin ve hem müminlerden bir taife, bir grup bunların azaplarına şahit olsun. Yani o verilecek ceza da böyle gizli saklı bir yerde değil. Umuma açık, aleni bir yerde olacak. En azından işte kaç şahit orada bulunacak. Elmalı birazdan bunları anlatacak. Şimdi geçen hafta arkadaşlar zina konusunu anlatırken bu vesileyle... Bir, şey, bir ödev daha ekleyelim ödevlerimize. E, ceza maddesini de okumanızı tavsiye ediyorum İslam Asiklopetsi'nden. Yani bakın her hafta bir madde okusak değil mi? Böyle üzerinde düşüne düşüne çalışa çalışa içe, e, o maddenin içinde geçen ayetlere baka baka böyle. Birer madde okusak ne kadar genel kültürümüz artar, kavramların özünü kavrama şansımız artar ve kavramları doğru kavradığımızda, doğru yerlere yerleştirdiğimizde oradan üreteceğimiz düşünceler de daha isabetli ve doğru olacaktır. Dolayısıyla kendimize böyle bir iyilik yapmış olacağız. Şimdi arkadaşımız şunu sormuş. Geçen hafta ben işte zinanın sabit olması için, zina sabit olursa ceza uygulanır demiştim. Hukuken sabit olması için de bazı şartlar olduğunu söylemiştik. Efendim bunlardan bir tanesi dört erkeğin bil fiil zina halindeyken o kişileri görmüş olması şartı. Ve ceza konusunu anlatırken de İslam'ın e, işte dostlar alışverişte görsün, bizde de bakın ceza var diye böyle bir e, hani iş olsun diye ceza koymadığını cezanın uygulanmasını zorlaştırdığını, ağırlaştırdığını, şartlarının çok ciddi olduğunu, şahitlerden bir tanesi bile e, tereddüt etse veya sonradan vazgeçse cezanın düşeceğini, hatta kişinin kendi şahitliğinin mesela dört kere şahitlik etmesi gerekiyor eğer e, itiraf edecek ve bunun cezasını dünyada çekmeyi kabul edecekse, bu dört itirafta tereddüt etse veya işte takip bile edilmiyor Efendimizin uygulanmasını görüyoruz. İşte bir geliyor itiraf ediyor kadın peygamberimiz diyor ki git diyor belki hamilesindir çocuğunu doğur diyor ondan sonra çocuğunu doğuruyor geliyor mesela takip edilmiyor bu kadın bir yere hapsedilmiyor ee, kadın gidiyor aradan kaç ay geçtiyse çocuğunu dünyaya getiriyor geliyor peygamber efendimize diyor ki ya Resulallah ben doğurdum işte beni bu günahtan temizle diyor cezamı çekmek istiyorum diyor. Diyor ki git belki, git diyor çocuğun kendi kendine ekmeğini yiyecek yaşa kadar ona bak diyor. Bu ne kadardır yani bir çocuğun elinde ekmeğini kendi kendine yiyebilmesi? En az bir yaş, en az bir, bir buçuk yaş. Efendim gene takip edilmiyor. Yani kadın gene gidiyor sonra o kadar süre sonra çocuğunu elinden tutmuş olarak geliyor biliyorsunuz. Ve Efendimiz o kadın için ne diyor? Öyle bir tevbe etti ki bütün Medine halkına dağıtılsa yeterdi diyor. E, dolayısıyla yani... E, cezanın uygulanması olabildiğince zorlaştırılmıştır. E, arkadaşımız da şunu soruyor, e, bu cezanın uygulanması bu kadar zorlaştırıldığına göre e, caydırıcılığı nerede bu cezanın diyor. Yani o kadar ki hani tarih boyunca kaç kere uygulanmış, bu kadar şartlar bir araya gelecek ve siz bu cezayı uygulayacaksınız. E, yani o zaman nasıl caydırıcı oluyor ki yani bilakis böyle işte gizli kapaklı yapıyorsan yap gibi bir sonuç çıkıyor bu ceza anlayışından haklı olarak arkadaşımız bunu soruyor. Şimdi arkadaşlar doğrusunu isterseniz ben böyle bir soruyu herhangi bir yerde bir cevabını okumadım ama kendi okuduklarımdan çıkardığım neticeyi size söyleyeyim benim anladığım kadarıyla arkadaşlar bunun altını çiziyorum çünkü yanlış olabilir demektir benim anladığım her zaman yanlış olabilir her zaman sorgulanabilir her zaman düzeltilebilir şu ana kadar okuduklarımdan düşündüklerimden tecrübelerimden yani anlayışımdan İslam anlayışımdan anladığım kadarıyla arkadaşlar İslam hukuku Böyle mensuplarına ceza vereyim, işte nerede bir suç yapan var, hemen onu cezalandıralım diye böyle bir arayış içerisinde değil. E, hatta suçun kendisinden çok, hele hele böyle ahlaki suçlarda arkadaşlar, mesela içkide de öyle, suçun kendisinden çok e, adeta alenileştirilmesini cezalandırıyor gibi. Yani ben öyle anlıyorum. Yani dört erkeğin bir fil zina halinde göreceği kadar açık ve aleni ve hani neredeyse hani ulu orta yapılmış bir suçu cezalandırıyor ve zaten e, incelemedim öyle bir çalışma yapmadım ama hani kaç defa tarihte dört erkek birini zina halinde görüp şahitlik etmiş çoğunlukla cezalar itiraf sebebiyle olmuş yani kişi gelip kendisi itiraf etmiş o cezayı Allah aslında Allah'a bırakabilirdi. Yani e, Allahu alem, haddimi aşan bir şey söylemek istemiyorum. E, Rabbimiz böyle günahsız bir toplum, hiç kimsenin zina etmediği bir toplum, böyle bir şeyin gerçek değil. Yani böyle bir şeyin olmayacağını Allah Teala biliyor. E, ama bunun alenileşmesi, normalleşmesi, yadırganmaması asıl tehlike burada arkadaşlar. Bu bakın, bütün günahlar için bu söz konusudur mesela gıybetin, mesela işte tabi onların cezası yok, Ceza, yani hukuki cezası olsun olmasın. Bütün günahlar için asıl e, tehlikeli nokta o günahın artık günah olarak görülmemesidir. İşte bir takım cinsel suçlar e, veya kul hakkı, Efendim ne bileyim maddi bir takım başkalarını zarara uğratmak iflas ettirmek ayağını kaydırmak efendim e, hile yapmak ticari e, ilişkilerde hile yapmak yani bunların normalleşmesi bunların insanlar tarafından yadırganmaması bunu yapanların bunu bir övgü gibi anlatması yani övünerek anlatma asıl felaket burasıdır toplumda. Dolayısıyla Rabbimizin hani suçu önlemek için yaptığı şey, benim kanaatim arkadaşlar, benim edindiğim izlenim ceza değil, yaptığı şey eğitim, suçu önlemek için vahiy indiriyor, peygamberler indiriyor, onlar kitaplar gönderiyor, devamlı anlatılıyor, nasihat ediliyor ee, efendim bir düzen içerisinde yaşamamızı öngörüyor Rabbimiz, bir e, hukukunuz olacak, bir devletiniz olacak bu hukuk uygulanacak Efendim ama hani yani böyle bütün suçları önleyelim, takip edelim, insanları işte bakalım falan böyle değil yani ee, tam tersine arkadaşlar bu e, İslam'da temel hak ve hürriyetler arasında kişisel mekanların dokunulmazlığı, efendim insanın özel hayatının dokunulmazlığı, evlerin gözetlenmemesi, konuşmaların dinlenmemesi, mesela bu bilhassa şimdi teknolojik dinleme ve gözetleme imkanları arttıktan sonra bunun bilhassa hukukun içerisinde daha etkili bir şekilde yer almasını bekliyoruz inşallah. Ee, yani özel notların okunmaması, bir yere kaldırılmış, saklanmış, çantada efendim veya bir dolapta kilitlenmiş bunların, bunların hepsi kul hakkı kapsamına giriyor. Yani sizin özel hayatın biliyorsunuz Hazreti Ömer'den de böyle bir e, vaka rivayet edilir. Hazreti Ömer bir gün bir gece Medineyi teftiş ederken tebdili kıyafetle zaman zaman yaparmış efendim bir duvarın arkasından çok anlatılmıştır hızlıca geçin bir duvarın arkasından böyle bir alem içeride alem yapıldığını his, çağrıştıran sesler geliyor kulağına ve hemen duvarda bir yarık bulup gözünü oraya uydurup içeriye bakıyor ve bakıyor ki hakikaten içeride işte sofralı kurulmuş birisi eğleniyor. Hemen duvardan atlıyor Hazreti Ömer ve sen nasıl böyle bir şey yaparsın işte peygamberin şehrinde diye yakalıyor adamı. Adam diyor ki, ya, hatta belki ismi de kayıtlıdır tarih kitaplarında bilemiyorum. Ya Rabbi Ömer diyor, ya emiral müminin diyor, ben diyor bir tane günah işledim, içki içiyorum. Ama sen şu anda üç tane günah işledin diyor. Nasıl diyor? Bir diyor Allah tecessüs etmeyin buyurdu. Vela tecessesu diye ayet var Allah tecessüs etmeyin başkalarının özel hayatlarını merak etmeyin o anlamda yani buyurdu ama sen tecessüs ettin diyor. İki evleri gözetlemek haramdır özel mekanları yani gözet. ben kamusal bir alanda yapmıyorum bunu kendi evimin bahçesinde yapıyorum ama sen bir yarık bulup gözetledin. Evlere kapılarından girin. Üçüncüsü evlere kapılarından girin diye bir ayet var. Sen eve, benim evime duvardan atlayarak girdin diyor. Ve Hazreti Ömer hani özür dileyerek oradan ayrılıyor rivayetlere göre. Demek ki birinci sorunun cevabı bu arkadaşlar. E, suç Suçu işlemeden önlemek esastır. Bunun için de vaaz nasihat sürekli olmalıdır. Orta sınıf yani... Ee, Muhammed Hamidullah Rahmetli'nin tespitiyle toplum üç gruptur diyor. En tepedekiler zaten kendiliğinden iyi olanlardır. Bunlar çok azınlıkta. En alttakiler bunlar bir ceza olmadıkça suçtan vazgeçmezler. Mesela işte adam öldürme konusu. Ee, Bakara suresine geçti değil mi? Yani bile bile kasten adam öldürürsen idam edileceksin. Bunu bilmeleri lazım. O en alttakilerin. Yoksa bunlar bu suçlardan vazgeçmezler. Ee, ahiret korkusu falan işlemez onlara yani. Geriye çok geniş bir kesim, toplumun en geniş kesimi vasat ümmet, ümmetin vasat kısmı, ortalama kısmı. Bunların da diyor devamlı ahireti hatırlatarak, cenneti anlatarak, Allah Teala'yı anlatarak, işte hadislerle, ayetlerle, nasihatla devamlı e, cennet ümidi, cehennem korkusuyla bunu bazıları küçümsüyor arkadaşlar. Küçümsemeyin. Toplumun çoğunluğunu ahlaki sınırlar içerisinde tutan cennet, ümidi, cehennem korkusudur. Ee, i̇nşallah Yunus Emre ile başım derde girmez öbür tarafta ama cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayette yücelttiği cenneti, bu kadar basitleştiremeyiz diye düşünüyorum ben. Belki ben yanlış düşünüyorum muhtemelen. Ee, bir tabii ki çok seçkin bir tabaka var. Yani onlar hani cennet cennetle ödüllendirilmeyi bile hani havasul havas dediğim dedikleri cennetle ödüllendirilmeyi bile kendileri için ideal bir hedef olarak görmeyen Allah'a yakınlık olmadıktan sonra cennetten bile sıkılacak olan veyahut da cenneti bile arzu etmeyecek olanlar. Yunus onlar için söylüyor muhtemelen. Ama biz bunu hepimiz için zannetmeyelim yani. Toplumun büyük bir çoğunluğu şahsen ben de efendim bir nafile namazla ilgili cennette bir vaat yapıldığında veya efendim bir işte arkadan konuşma ya da bir küçümseme ya da bir ile ilgili cehennemle ilgili bir hatırlatma yapıldığında tüylerim diken diken oluyor ve çok motive oluyorum açıkçası. İnşallah anlaşılmıştır. Yani suçtan caydırmak, suçu işlemeden önce caydırmak daha çok eğitim, nasihat, terbiye yoluyla olacak. Bunun için din var, bunun için peygamberler gönderilmiş, bunun için kitaplar indirilmiş bunun için binlerce hadisler hadisimiz var Efendim 600 sayfa Kur'an-ı Kerim'imiz var bunun büyük bir çoğunluğu çok küçük bir kısmı Kur'an'ın en küçük kısmıdır cezalardan bahseden kısmı arkadaşlar Kur'an'ın en büyük kısmı ahlaki öğütler ve itikadi öğütlerdir öğüt verir bize Rabbimiz yani İkinci sorusu arkadaşımızın şu, bunun cevabı daha kısa. Diyelim ki eşimizi zina halinde gördük Allah korusun ee, ve gören bir tek biziz, şahit yok. O anda şahit mi arayacağız yani? Cezasız mı kalacak diyor. Bu mülaene e, ayetinde açıklanıyor arkadaşlar bu konu. E, eşini zina halinde gören kişi e, mahkemeye başvurur ve mahkemede 4 erkek şahit yerine 4 kere kendisi yemin eder. Ben yemin çünkü Şöyle bir şey hatırladığım kadarıyla zina suçundan dolayı boşanma vuku bulduğunda özellikle kadın zina ettiği zaman tabii bu. Boşanma vuku bulduğunda erkek mehir ödemek zorunda değil. Böyle olduğu için hanımlarına mehir ödemeden boşamak amacıyla erkekler zina iftirasıyla boşayabilirler. İşte bundan biraz caydırmak için öyle basitleştirmemek için konuyu dört kere yemin ediyor gören kişi diyor ki ki ben eşimiz zina halinde gördüm eğer yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diyor yani örnek verirken bile tüylerim diken diken oluyor çünkü lanet arkadaşlar ebediyen rahmetten uzak kalmak demektir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet okuduğun, hiçbir şeye asla lanet okumayın. Lanet okuduğunuz eşyayı eğer okumuşsanız yani diyelim ki lanet olsun dediniz dizinizi çarptığınız bir şeye o eşyayı evinizden çıkarın diyor. Yani o derece lanetten, lanet uzak olmamız gereken bir şey. Şimdi e, gören kişi böyle yemin etti diyelim fakat itham ee, altındaki kişi kabul etmiyor bu zina iddiasını varsayalım. O zaman o da dört kere yemin ediyor arkadaşlar. Ee, bana bu iftirayı atan kişi yalan söylüyor. Eğer ben yalan söylüyorsam Allah'ın laneti benim üzerime olsun diye. Bu iki tarafta bu şekilde yemin ettikten sonra boşanıyorlar. Ama e, bir kişinin şehadetiyle yine zina cezası uygulanmıyor. Yani hiçbir zaman ceza tek kişinin şahitliğiyle uygulanmıyor arkadaşlar. E, fakat o evlilik de artık devam etmiyor. Şimdi biz konumuza kaldığımız yere dönelim. E, ne demişti ayeti kerime? Feclidu kulle vâhidim minhumâ mi ete celde. Onlardan her birine yüz celde vurunuz. Celde diyor bilhassa e, Elm Allah'ım yazır. Niye? Çünkü şimdi onu açıklayacak. Celde deriye vurmaktır diyor. Bu deriye vurma meselesinin de bilhassa altını çiziyor. Çünkü ete işlememesi gerektiğini anlıyoruz biz buradan diyor. Yani ne böyle derinin üstüne kürk giymiş birisi, kürkün üstünden vuruyorsun böyle derisi bile hissetmiyor vurulanı. O da sayılmaz diyor. Ama böyle etine işleyecek, çürüyecek, iz kalacak, yara olacak şekilde de şiddetli vurulamaz. Dolayısıyla bunun diyor biz diyor meselenin fıkıh teemmül olunduğu zaman üzerinde düşünürsek e, anlamını, hikmetini maksat bir eğlence olmadığı gibi bir işkence veya itlaf da değil. Yani e, işte birisinin üstüne kalın kalın giysler gidiyorsun böyle vuruyormuş, vuruyor, vuruyorsun hiçbir şey de hissetmiyor. Böyle herkes e, efendim e, şey eğlenir gibi böyle de değil. Ama birisini itlaf etmek, telef etmek, işkence etmek de değil maksat. Mahsa, zecrü, teedip olduğu zahirdir. Yani vazgeçirmek. Vazgeçirmek ve ama bu diyeceksiniz ki bakın arkadaşımızın sorusu gene geçerli. Yani o kişi vazgeçiyor işte toplumun ondan vazgeçmesi. Yani toplumun nazarında o suçun suç olarak kalması. Arkadaşlar şimdi böyle aleni bir toplulukta başımı derde sokacak şeyler söylemek istemiyorum ama e, bilhassa mesela bugün sizin biraz da hayal gücünüze ve e, e, sosyal konuları takibinize e, güvenerek e, örneğimi veriyorum. Arkadaşlar bugün e, bazı suçların toplumda suç olarak bile yani kabahat, bırakın suçu ayıp, kabahat olarak bile görülmemesi için mücadele ediliyor. Buna dikkatinizi çekiyorum. Çünkü bir şey kanunen suç olmasa bile toplum nazarında ayıp, kötü, çirkin, yanlış olarak görüldüğü sürece insanlar bunu aleni bir şekilde yaşamaktan çekiniyorlar, içtinap ediyorlar. Ve büyük mücadeleler veriliyor. Bilhassa cinsel bir takım tercihlerle ilgili biliyorsunuz. Büyük mücadeleler veriliyor. Bu ayıp olmasın. Bu bir insan hakkı olsun ve bunları, bunları ayıplamak suç olsun. Yani çünkü o zaman ayrımcılık yapmış oluyorsunuz. Ayıpladığınız zaman yani günaha günah diyen suçlu duruma düşecek veya günahkara günahkar diyen suçlu duruma düşecek şekilde bir algı değişimine, bir algı manipülasyonla toplumu tabi tutuyorlar. Onun için arkadaşlar bu yani basit bir şey değil. Bir suçun toplum nazarında suç olarak kalması asıl yoksa hiç kimse zina etmeyecek. Böyle bir şey yok yani. Zina normalleşmeyecek. Zina sıradan bir vaka haline gelmeyecek. Evlilik dışı ilişkiler. işte mesela bugün bizim kelli felli hocalarımız, akademisyenlerimiz, psikologlarımız bile mesela diye örnek verecek. Şimdi diyelim ki eşler arası iletişimle ilgili. Karı koca veya işte çiftler diyor. Yani evli evlilik ilişkisi... Değil çünkü herkesin ilişkisi. O kadar bu normalleşti ki bakın akademik bir konuşma içerisinde veya bir eğitim konuşması içerisinde e, karı koca veya beraber yaşayan çiftler yani o beraber yaşayanı söylemiyor çiftler diyor. Niye? Çünkü herkes karı koca değil. Yani herkes nikahlı değil ve bu çok normalleşti. Anlatabildim mi? İşte İslam bununla mücadele ediyor arkadaşlar. E, kötülük, kötülük olarak kalmalıdır. Çirkinlik, çirkinlik olarak kalmalıdır. Elbette biz hiçbir günahkarla, işte Elman'ın da söylediği gibi onu telef etmek, toplum içerisinde rencide etmek, yaşayamaz hale getirmek hedef bu değildir. Bunu kim yaptıysa yapan topluluklar olabilir, yanlış yapmıştır. Ama suçun suç olarak kalmaması da, zihniyetlerin bu konuda dönüşmesi de toplumun geleceği açısından çok tehlikelidir. Şu halde Murat şiddetli bir celt değil eti çürütmeyecek ve tehlikeye sebep olmayacak veç ile hafife yakın mutedil bir cellettir ki keyfiyeti kütübü ü fıkhiye de tafsil olunmuştur. Nasıl yap? Nasıl bu ceza nasıl uygulanacağı fıkıh kitaplarında detaylı bir şekilde anlatılmıştır diyor. Tam burada kalmıştık. Evvela şimdi şartları sayıyor. Değnek iri olmayacak. Çöp gibi vahide olmayacak. Parmak kadar düz ve budaksız olacak. Yani çok kalın bir sopa olmayacak, çok ince bir çöp gibi de olmayacak, süpürge çöpü gibi. Parmak kadar düz ve budaksız olacak. Saniyen vuran kimse vururken, yani tabi bunlar e, fakirlerin arkadaşlar bu ceza için geliştirdikleri şartlar Efendimiz'in uygulamasından ve tavsiyeleri, emirlerinden de yola çıkarak yoksa yani bu ayette geçmiyor bu sopanın şartları. Vuran kimse vururken nihayet omuzu hizasına kadar kaldıracak, omuzundan arkasına aşırtmayacak. Yani kolunu böyle tepesine kadar kaldırmayacak şiddetli vurmak için. Tam tersi en fazla omuzuna kadar kaldırabilir. Sali sen üçüncü olarak şartları sayıyor. Çıplak bedene vurulmayacak fakat kürt gibi kalın elbise varsa çıkarılacak. Hmm. Rivayet olunur ki Ebu Übeyde İbni Cerrah radıyallahu anh hazretlerine hat için bir adam getirildi. Hat ceza demek işte zina haddi, hırsızlık haddi gibi cezaların ismi. Adam gömleğini çıkarmaya başladı ve benim şu günahkar cesedim dar bulunurken üzerinde gömlek bulunması layık değildir dedi. Bakın dikkat edin genellikle de o dönemde bilhassa e, Efendimizin ve sahabenin döneminde genellikle itiraf yoluyla oluyor bu ceza uygulamaları. E, dolayısıyla da o kişi hani günahın cezasını bu dünyada ödeyip onu ahirette so e, sorulmayacak şekilde ondan ebediyen kurtulmak istiyor ve nasıl işte kendisine şiddet uygulanmasına adeta yani istemiş. İşte gömleğini de çıkarıyor. Ebu Ubeyde gömleğini çıkarmasına müsaade etmeyin dedi ve o surette vurdurdu. Rabian dördüncü şart. Yüz, karın ve ot yeri gibi nazik ve tehlikeli azalara vurulmayacak. sen hepsi bir mevziya da vurulmayacak. Yani hep aynı yere Vurmayacak, diğer muhtelif azalara layık ve ile tefrik olunur. Yani hep aynı yere vurursan çünkü yüz kere vurduğunda orayı bayağı bir incitmiş olursun. İla nihayet böyle birçok şartları var diyor. Ayetin zahirine nazaran zani ve zaniye muhsan ve gayrı muhsandan eam ve binaenaleyh celt ikisine de şamil görünür. Yani ayetin zahirine baktığımızda ee, evli olsun olmasın herkes için bu ceza, çünkü böyle bir ayrım yapılmıyor, herkes için bu cezanın uygun görüldüğü e, anlaşılır ayetin zahirinden. Fakat maiz ve gamidiye haklarında meşhur olan bunlar özel isim. Fiili peygamberi yani Efendimiz döneminde iki tane vaka var. Ee, Sünneti i meşhure ile bu ayetin hükmü muhsan olmayan yani evlenmemiş olanlar hakkında olmak üzere mamulun bih olmuştur. Efendimiz e, evli olanlara, e, Efendimiz hayattayken evli olanlara rejim cezası uygulamış. Arkadaşlar bu konu son derece tartışmalı bir konu. E, Kur'an-ı Kerim'de rejim cezası geçmiyor, taşlayarak öldürme cezası, idam diyelim ona e, geçmiyor e, ama Efendimizin sünnetinde e, kuvvetli rivayetlerle evli olarak zina eden ve dört erkeğin görebileceği şekilde veya kendi itirafıyla e, efendim, bir kadın bir erkek bakın burada isimleri geçen e, bunların rejim edildiğine dair rivayetler var. Anlaşılan o ki e, sünnet-i meşhur sünnet ile bu ayetin hükmü muhsan olmayan yani evlenmemiş olanlar hakkında olmak üzere ma'mulun bih yani bu şekilde amel edilmiştir. Yani yüzcelde bekar olarak zina edenler için evli olduğu halde zina edenler için ise e, Efendimizin sünnetine göre e, rejim cezası öngörülmüştür. La <gülüyor> khubum bihi mara afetun fi dinillah. E, ceza maddesini lütfen okuyun, Ansiklopediden tekrar etmiş olayım arkadaşlar. Ceza maddesini Ansiklopediden e, lütfen İslam Ansiklopedisinden. Okuyun. Bir de aklıma gelmişken söyleyeyim, Süleyman Uludağ Hoca'nın İslam'da emir ve yasakların hikmetleri diye bir kitabı var arkadaşlar. Onu da okumanızı tavsiye ederim. Bilhassa onun giriş kısmını okumanızı. Biraz dili ağır, biraz demir yani akademik bir kitap. Ama İslam'da emir ve yasakların hikmetlerini bilhassa o usulü hamseyi, yani e, İslam'da bütün emir ve yasaklar beş kutsalı e, Mukaddesatı Hamseyi affedersiniz. Mukaddesatı Hamseyi korumak için beş kutsal e, hususu korumak için indirilmiştir, gönderilmiştir. E, Onlar nedir? İşte bu emir ve yasaklar onların korunmasına nasıl etkili oluyor? İşte e, burada e, anlamak mı, e, her şeyin künhüne vararak anlamak mı, yoksa teslimiyet mi esastır vesaire? Ee, bu konulara orada çok güzel temas edilmiş. İlgilenenler onları da o kitabı da okuyabilir. E la'tahuzkum bihima rafeten <gülüyor> fi dinillah. Allah'ın cezasını uygulama hususunda onlara acıyacağınız tutmasın. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir Allah'a ve son güne iman ediyorsanız öyle yaparsınız. Allah'ın muhterem tuttuğu iffeti hetkeden iffeti çiğneyen zani ile zaniyeye acımak hissine mağlup olup da onları iltimas ile Allah'ın emrettiği cezayı ihmal etmezsiniz. Allah'tan ve ahiret mesuliyetinden korkarsınız. Zira onlara acımak zinalarına müsamaha etmekte de değil. Tevbelerine sebep olmak için hadlerini yerine getirmek ve bu suretle iffeti muhafaza ve zinanın taammümünü, bakın arkadaşımızın sorusunun cevabı. Zinanın taammümü ne demek? Yaygınlaşması, normalleşmesi, umumileşmesi demek arkadaşlar. Men ederek nikahın teksirine çalışmaktadır. Asıl topluma duyacağınız merhamet, insanlara duyacağınız merhamet nikahın çoğalması, Evliliklerin çoğalması, ilişkilerin evlilikler üzerinden yürümesi, zinanın yaygınlaşmasının engellenmesi üzerine olmalıdır. Bana sorarsanız arkadaşlar, burada ona da temas etmiş olalım. Toplumda evliliklerin zorlaştırılması, zinanın kolaylaştırılmasının öbür yüzüdür. Madalyonun öbür yüzünde o var arkadaşlar. Yani şimdi burada gene vaaz-ı nasihata girişmeyeyim tefsir okuyoruz. Ee, evlenmek için, e, bir, iki gencin evlenebilmesi için koşulan şartlar, aranan özellikler, beklentiler arkadaşlar öyle imkansızlaştırıyor ki sıradan insan için evliliği. Yani 30 yaşına, 35 yaşına kadar o şartları bir araya getiremez normal bir insan. Normal şartlardaki bir insan. Annesinden, babasından, ailesinden büyük destekler görmeyen insanlar. Onun için e, kim ki efendim nikahı zorlaştırıyorsa zinayı kolaylaştırıyor ve teşvik ediyor demektir toplumda. Dolayısıyla asıl merhamet onların zinalarına müsamaha etmek değil, tevbelerine sebep olmak için hadleri yerine getirmek ve bu suretle iffeti muhafaza ve zinanın taammümünü men ederek, umumileşmesini men ederek nikahın teksirine çalışmaktadır. Çünkü zina Nisar suresi 22. ayeti burada delil gösteriyor. İnnehu kâne fâhişeten ve makta vesa'ese bîlâ Üç tane e, vasıfla zinayı açıklıyor Rabbimiz bu Nisa suresi 22. ayette. Fâhişe zina bir fahişedir Yani çirkin bir iştir. Ve maktâ ee, öfke ve nefrete sebep olur toplumda. Öfke duyulacak, nefret duyulacak. Öfke ve nefret hislerini kamçılar arkadaşlar. Birçok bunun e, sosyolojik izahları var. İğrenç bir şeydir. Vesa esebila ve çok kötü bir yoldur diyor. Zina fahişedir, çirkin bir iştir. Ee, öfke ve nefret doğurur. Efendim ve Kötü bir yoldur diyor Nisa suresi 22. ayet kerimede. Gerek sıhhi, gerek tabii gerek ahlaki, gerek hukuki, gerek içtimai, hangi cihetten mülahaza edilirse edilsin zina, çok muzır, zararlı, muharrip, e, savaş doğuran, e, yani mukateleye sebep olan, toplumda savaşa, e, şiddete sebep olan, bir seyyidir, kötülüktür. Erkekle kadının hılki ihtiyacından bulunan, do yaratılıştan gelen ihtiyaçlarından olan münasabatı cinsiyelerinin meşru ve müstahsen yolu, yani insanın cinsi e, ihtiyaçlarını karşılamanın meşru ve müstahsen en güzel yolu zinada değil, nikahtadır. Nikahta hayatın bir feyzi vardır. Feyzi coşması, taşması, hayatın çoğalması vardır. Zina ve sifahta ise onun itlaf ve takimi vardır. Arkadaşlar zina ile e, siz söyleyin evlilik dışı ilişkilerle e, kürtaj arasındaki ilişkiyi düşünün. Birbirinin zorunlu sonucu olarak. yani. Zina ve sifahta ise ne vardır? Hayatın itlaf ve takimi vardır. Hayatını telef etmek. O harcamak illa kürtaj olmasa da, illa sonu şiddete varmasa da arkadaşlar. Bütün hayatını gayrimeşru ilişkilerle geçiren bir insanın kendi kendini nasıl telefettiğini düşünün yani. Kendi kendisine. E, psikolojik olarak, sosyal olarak efendim kendisinin e, taşıdığı değerleri kendinden sonraki nesillere aktaramayacak yani bit kendisinde bitirmesi olarak o güne kadar getirdiği bütün insani meziyetleri kendisinde bitirmesi olarak o açıdan bakın. Nikahın suhuleti, sıtku selameti ve kesreti bir bünyeyi içtimaiyenin sıhhatinden olduğu gibi bünyeyi içtimaiye toplum. Bir toplumun sıhhatini ne gösteriyormuş? sağlıklı bir toplum olduğunu bu konuda yani, nikahın suhuleti, kolaylaşması, yani kolayca evlenebilmesi insanların, sıdku selameti, doğruluk ve selamet üzere devam etmesi ve kesreti ve toplumda yaygınlaşması. Arkadaşlar giderek dünyada çok daha, mesela Avrupa'da bildiğim kadarıyla beraber yaşayan insanların arasında nikahlı olanların sayısı oranın %50'nin altına düşmüş. Bizim ülkemizde de ciddi şekilde azalıyor. E, bu çok ciddi bir problem. Bana sorarsanız arkadaşlar hani bazıları boşanmaların artmasını çok ciddi bir problem olarak görüyor. Ben boşanmanın artmasını e, evet istemiyoruz tabii ama yine de bu kadar ciddi bir problem olarak görmüyorum. Asıl ciddi problem insanların nikah kıymaya gerek duymadan yaşaması, bir arada yaşaması. Efendim, e, onun zıttı olan yani nikahın zıttı olan zina'nın şu yuğu da bunun yayılması ve normalleşmesi de bilakis bünyeyi ictimaiyeyi kemiren, çürüten, her türlü seyyi ahlakı sürükleyen, kötü ahlaka sürükleyen muharribatın, tahrip eden şeylerin başıdır. Tıbbi tabir ile ifade edecek olursak, zina bünyeyi ictimaiyenin toplumsal Varlığın, toplumsal bedenin, toplumun bedeninin frengisidir. Bir hadis-i şerifte nebi Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden mervidir ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş Ey maşeri naz, ey insanlar topluluğu, zinadan tevakki ediniz. Tevakki, vikaye, korunma demek. Zinadan korunun, uzak durun, kaçının. Çünkü onda altı haslet vardır. Altı özellik vardır diyor Efendimiz. Üçü dünyada, üçü ahirettedir. Yani zinanın altı özelliği var ki bunun üçü dünyada gerçekleşecek. Üçü de ahirette gerçekleşecek. Dünyadakiler behayı giderir. Beha, baha yani. Türkçede kullanıyoruz. Değer demek arkadaşlar. İnsanın değerini giderir. Hem o anlamda anladım ben bunu. Hem de top değerlerimizi yani zihnimizdeki değerleri yıkar. Fakır iras eder, fakirlik doğurur zina. Bunun üzerinde düşünün, ben de düşündüm. Yani ben kendimce birçok açıklama buldum, siz de bulabilirsiniz. Ömrü kısaltır. Çünkü evlilikte e, ki efendim e, beraberce kalkınmak için yapacağınız Fedakarlıklar, bereketin iki kişiye tahsis edilen bereketin bir araya gelmesi, rızıkların birleşmesi, zina da var mı arkadaşlar? Efendim, bir de ne kadar stresli bir hayat, sürekli zina ile, yani sürekli gayrimeşru ilişkiler, kısa süreli ilişkiler, biri bitiyor, biri başlıyor, çapraz ilişkiler vesaire Allah korusun ağzımıza bile almak istemiyoruz. Ahirette de suhtu gerektirir. Suht, Allah'ın gazabı demek. Hesabın kötülüğünü gerektirir. Yani çok kötü hesap verir zina eden kişi. Ve narda huludu mucip olur. Ateşte ebediyen kalmaya sebep olur. Binaenaleyh insanlara re'fet ve merhamet ona teşvikte değil, ondan men-ü ile kurtarmaktadır. Efendimizin bu hadisine de binaen, ee, i̇nsanlara merhamet ediyorsanız, Re'fet, Rauf isminin mastar hali, insanlara merhamet ediyorsanız, e, acıyorsanız, şefkat duyuyorsanız, onları zinaya teşvik ederek değil, zinalarına müsamaha göstererek değil, bunu onları zinadan kurtararak, zinadan uzak tutarak yapmalısınız. Ee, asıl merhamet bunu gerektirir diyor. Bu ayette emrolunan yüzcelde ise o men-ü gayet basit, ee, söylemiştim size İslam'da cezaların son derece doğal cezalar olduğunu arkadaşlar. Doğaldan kastım yani doğal bir şey bu ne var bunda o anlamda değil. Yani biyolojik yaratılıştaki gerçek bir ceza yani. Gerçek bir ceza ve sadece yapanda kalan bir ceza. O suçu işleyende kalan bir ceza. Yani ben... E, ceza sistemine eleştiriler getirecek kadar yetkin bir e, düşünür, bir sosyolog, bir araştırmacı değilim. Sadece dışarıdan gözlemlediğimi söylüyorum arkadaşlar. Bir kişiyi hapsettiğiniz zaman, mesela 10 yıl hapsettiğiniz birisini, onun bütün ailesini de cezalandırmış oluyorsunuz. Onun bütün yakınlarını, sevenlerini veyahut da ona muhtaç olanları da cezalandırmış oluyorsunuz. Yani suçlunun yakınlarını da cezalandırmış oluyorsunuz. Ama e, tabii kanun ne derse, yani gerçek söylüyorum bunu burada, e, işte aman dikkatli konuşayım korkutu, korkuyorum da ondan değil. Yani hakiki düşüncem budur. Kanun hangi tür cezayı öngörmüşse ve e, özellikle, Hangi kanundan bahsediyorum yani müçtehitlerin e, verdiği karar neyse bir cezanın suçu konusunda. O çağda, o dönemde hangi ceza sistemini en uygun görmüşlerse müçtehitler biz ona tabiiz. Çünkü biz hukuki bakımdan avamız arkadaşlar. Yani kendimiz içtihatta bulunacak, fetva verecek düzeyde değiliz. Ama Kur'an'ı anlamaya çalışan, İslam'ın yani en e, orijinal halini anlamaya çalışan bir insan olarak benim anladığım işte hırsızın elinin kesilmesi, zina edenin yüz vurulması e, cezalar o anda oluyor bitiyor. Yani insanın bütün hayatının çok büyük bir kısmını kapsamıyor. Ve dolayısıyla o kişi hayatına kaldığı yerden devam edebiliyor. E, birçok kişi de o kişinin işlediği suçtan dolayı onun yakın çevresindeki birçok kişi de farklı mağduriyetler ve dolayısıyla yeni suçlar. Yani başka suçlara kapı açmamış oluyor. Ee, çok insani olduğunu düşünüyorum bu cezaların. Bu biyolojik cezaların çok insani olduğunu düşünüyorum. Bir de hapishanelerdeki şartları okuduğunuz zaman arkadaşlar oralarda neler olduğunu, insanların neler yaşadığını okuduğunuz zaman ee, araştırdığınız zaman benim bu söylediklerimi e, inşallah daha iyi anlayacaksınız. Yine yine itirazlar olursa arkadaşımızın yaptığı gibi e, tabii ki e, karşılıklı nezaketle efendim bana mesaj atabilirsiniz. Bu hesaptan ve bir vaize hesabından da. Bu benim yedek hesabımdı. Böylece deşifre olmuş oldu arkadaşlar. Nedense bir vaize hesabında bu akşam canlı yayın butonunu bulamadım. Yani bir 10 dakika aramama rağmen e, bulamadım e, buradan yapmak durumunda kaldık. Peki e, bu ayette emrolunan yüzcelde ise o men üzecrin, zecrin o, e, yani zinadan insanları uzak tutmanın e, men etmenin basit ve sade ve her türlü külfet ve mahzurdan ağrı hiçbir zorluğu yok külfeti yok eslem bir talikıdır en selametli bir yoludur cezanın diyor. Bu ayetin nüzulünden evvel İslam'da zinanın cezası Vellati Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri mantıkunca ayetlere bakarsınız kadınlar için vefat edinceye veyahut Allah bir yol açıncaya kadar evlerde hapsetmek erkekler içinde hakimin reyü takdirine müfevvas ona bırakılmış bir eza ile tazir cezası idi. Bir haddi mukadderi yoktu. Yani belirlenmiş bir cezası yoktu daha evvel diyor. Evvelce Nisa suresinin 15-16. ayetleri mucebince kadınlar için ölünceye kadar veyahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar işte bir yol bu ayet olmuş oldu. Bu Nur suresinin ikinci ayeti olmuş oldu. Açıncaya kadar evlerde hapsedilmeleri, erkekler için ise hakimin öngöreceği bir cezanın uygulanmasıydı. Bu ayetin nüzulüyle bekarlar hakkında ikisi de yüzcelde ile tahdit edildi ve vaat olunan yol göster edilmiş oldu. Ki ve diğer diğer o iki cezanın yani Nisan süresi 15 ve 16'da geçen cezaların ise erkek ve kadın eşcinseller için olmuş olabileceğini, onlar için uygulanabileceğini söyleyen yorumlar var. Bu ayetlerin tefsirlerine lütfen bakın arkadaşlar. Bu ayetin nüzulüyle bekarlar hakkında, evet yol gösterilmiş oldu dedik bekarlar hakkında yüzceldi. Ki bunda iki taraf içinde zevk zinaya mukabil, yani zinadan bir zevk aldılar, bir zevk uğruna onu yaptılar. Buna mukabil ales seviye, zecri kafi ifade edecek bir tesiri adil mevcut. Yani o, de, o denklikte, o zinadan aldıkları zevke denk olarak bir eziyet var, makul bir eziyet var. Tesiri adil, adil bir etkiyle yani yaptıklarının adil bir sonucunu tattırma var onlara. Zarardan azade ve masraftan vareste. Yani e, yapana da zarar vermiyor. Mesela 10 yıl hapsetmek, 5 yıl hapsetmek gibi onun hayatını bloke etmiyorsun. Hem de topluma da bir masraf yüklememiş oluyorsun. Yani onu hapiste beslemek gibi veya işte gardiyanlar, işte hapishane binaları, onların iaşeleri vesaire. Bu itibarla da bil vücuh, pek çok yönden muhassenatı vardır. Çok güzel bir cezadır yani pek çok yönden diyor. Hapis cezasının ahlaki bir surette tatbikindeki müşkilat ile beraber. Çünkü o süreç içerisinde orada onların kötü muamelelere maruz kalmaları, suistimal edilmeleri, bir takım yani hapishanelerle ilgili... Yazılanları okuduysanız, bazı dizileri, filmleri izlediyseniz e, görmüşsünüzdür arkadaşlar. Neler döndüğünü oralarda. E, bununla beraber, müşkilat ile beraber, yani bu cezanın uygulanmasında müşkilat ile beraber bir taraftan sai ameli tatil var. Yani o insanı atıl hale getiriyorsun. Bütün çalışmalarını durduruyorsun. Mesleki gelişimini durduruyorsun. Hayatını durduruyorsun. Yaşı geçiyor yani topluma yeniden karışmak için. Diğer taraftan Beytülmale birçok masraflar tahmil ettiği, yüklediği hesap bulunursa bu bakta muayyen yüz celdenin gerek ahlaki ve gerek iktisadi ve gerek suhuleti tatbik ile adli noktayı nazardan müfiyet Faydalı ve müsmir, e, semereli yani güzel sonuç sonucu olan bir terbiye olduğunu teslim etmemek kabil değildir. Şu kadar ki bir şartı var diyor. Hemen bir 5 dakika devam edelim. Şu kadar ki sui tatbik edilmemek şarttır. Yani... Sana böyle bir şey işte karşına bir zina işleyen kişi geldi. Sen de zinadan nefret ediyorsun, hakimsin, takıntılısın. Bazı insanlar bazı suçlara çok takıntılıdır. Kraldan çok kralcıdır. Yani Allah'ın verdiği cezadan daha çoğunu, daha sertini vermek ister. Veya Allah ceza vermemiş mesela bir suçun cezası yok. O ceza vermek ister. Yani veya mesela bir şey caiz dinde... O caiz olmamasını ister. Biliyorsunuz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için dahi yani canlı yaşamış bir kimse efendim o da biraz takva olacaktı demiş. Yani bir şeyi e, Efendimiz de cevaz veriyor buna dendiği zaman çok rahatsız olmuş onun caiz olmasından o konunun ve o da biraz takva olacaktı böyle bir şeye cevaz vermeyecekti demiş. Şu kadarki diyor suyu tatbik edilmemesi lazım. Yani kişilerin insafına bırakılıp bu yüzce dayak onlara böyle eziyet edercesine, işkence edercesine uygulanmamalı. Onun için buyruluyor ki velyes hada behumat dafetum minel minin. Müminlerden bir topluluk bu cezaya şahitlik etsin. Yani demek ki şahitlik sadece toplum bundan ders alsın, işte bak zina nasıl cezalandırılıyor, ibret olsun diye değil veya zina eden kişi utandırılsın diye değil arkadaşlar. Aynı zamanda eziyet edilmesin, insaf sınırlarını geçmesin, o celdenin şartları ihlal edilmesin diye. Yani gizli dövülmesinler de müminlerden bir taifenin huzuruyla, orada bulunmasıyla müşahede ve murakabeleri tahtında dövülsünler. keşafın beyanı ve çile taife, şimdi taife kime deniyor, ne kadar olması gerekiyor taifenin? Bir halka olması mümkün olan fırkadır ki bir şeyin etrafını çeviren cemaat, demek gibidir. Ekalli en azı yani 3-4 olmak gerekir. İbni Abbas'tan bunun tefsirinde 4'ten 40'a kadar diye nakledilmiştir. Fil vakiye Cem'in ekalli yani cemi çoğun ifadesi Arapçada arkadaşlar en az 3 kişiyi ifade ediyor. Böyle ise de zinada nisa bu şehadetin 4 olmasına nazaran yani zinanın cezasının 4 şahide dayanması sebebiyle bunun da la ekal yani bu cezaya şahitlik edecek olanların da en azından 4 olması iktiza eder. Çünkü vel yeşhed buyurulmuştur şahitlik etsinler buyrulmuştur çoğul, binaenaleyh iki kifayet etmez. Hatta Hasan'dan rivayette ekalli on olmalıdır. Hasılı gizli darp töhmetine meydan vermeyecek kadar bir taifenin huzuru, yani orada bulundurulması lazımdır. Bu ise bir iki kişiyle olamaz. Sonra yalnız kemiyet değil, keyfiyet de şarttır. Yani sayı yetmez, dört kişi, herhangi bir dört kişi. Olmaz, keyfiyet, onların nitelikli kişiler olması lazım. Onun için müminlerden denmiş, bak herhangi bir dört kişi denmemiş, müminlerden bir taife buyurulmuştur ki şehadete ehil halis müminlerdir. Zira şehadete ehil olmayan hazelenin, hazele aşağılık kişiler demek. Şehadeti ke'enlem yekündür, hiç olmamış gibidir. İbni Abbas hazretleri de Allah'ı tasdik edenlerden 40 kişi kadar demekle bunu anlatmıştır. İşte böyle emredilmesinde iki hikmet vardır diyor. Efendim biz orada kalalım çünkü süremiz doldu. Bu akşamki bekletme için tekrar e, özür diliyorum sizden. Ee, ama ben de çok şaşırdım şimdi tekrar inceleyeceğim instagram acaba bir vaizenin canlı yayın yapmasına neden bu akşam izin vermedi yani bulamadım butonu ee, tekrar bakacağım ee, bir vaize sayfasına özgü bir şey mi yoksa genelde mi böyle bir problem var belki teknik bir arıza olmuştur ee, efendim sizde e, aramak gelmek e, zorunda kaldınız helal edin haklarınızı Allah'a emanet olun Cenab-ı Hak ayetlerini içimize sindirsin hepimiz I, efendim bütün soyumuzu, sopumuzu, çevremizi, sevdiklerimizi, ahbabımızı efendim, zinanın her çeşidinden muhafaza buyursun. Ee, kendisinin emrettiği gibi tertemiz hayatlar yaşamamızı nasip etsin ve bunun için üzerimize düşen nikahın kolaylaştırılması, teşvik edilmesi, kolaylaştırılması, evlenmek isteyenlerin evlenmesi için toplumun onları evlendirme görevini üstlenmesi gibi güzel işlerde bizleri muvaffak etsin inşallah Allah'a emanet olunuz.